94.9 Açık Radyo'dan herkese günaydın. Korsan yayında ben Şevket Uyanık'la birliktesiniz. Konuğumuz İsmail Hakkı Polat Hoca. Hoş geldin sevgili hocam. Hoş bulduk Şevket hocam. Ee, İsmail Hoca e, uzun zamandır tanıdığımız, e, sevdiğimiz bir hocamız. Sonunda konuk alabildik. Yani uzun zamandır <gülüyor> uğraşıyoruz yoğunluktan. <gülüyor> hocam nelerle uğraşıyorsunuz bu ara? Valla nelerle uğraşmıyoruz ki. <gülüyor> Yani şey işte bildiğin gibi Kadırasun Üniversitesi Yeni evet. Medya Bölümünde ders veriyoruz epey yoğun bir ders şeyleri var program var işte orada bir de işim bizim Yeni Medya Bölümünde dersi hani teorik verirken bir yandan işi deneyimlemelerinde yol açacak işte tablet üzerinden uygulamalar işte öğrencileri yeni medya ortamına alıştırmak için böyle bir sürü uygulama ve deneyimleme çalışması yapıyoruz. Tabi yani biz. <gülüyor> Bizim e, ders yani haftada üç saatle sınırlı değil e, sonrasında da işte e, sürekli öğrencilerle etkileşmeniz gerekiyor o yüzden de e, baya zorlu dört ders veriyorum orada onun haricinde işte üniversitenin girişimcilik yenilikçilik merkezine e, şey yapıyoruz işte böyle <gülüyor> işte bir sürü e, etkinliğe gidiyoruz konuşuyoruz <gülüyor> işte liselere. ...bu bahar ayıları çok şey yapıyor... Evet ...etkinlik ya. yapıyor. Aynı anda konferanslar oluyor hocam... <gülüyor> ...yani aynı zamanda, aynı gün... Evet. Aynı zamanda. Ama ...bir yandan da iyi yani şöyle... işte ...bu yeni medya kültürünün gelişmesi için... ...oldukça iyi şeyler... ...mesela geçtiğimiz cumartesi günü... ...bir açık internet... ...şeyi vardı, o da oldukça evet. iyi geçti umarım... Evet, evet ...ben de bir kısmına katılabildim... ...Korsan Parti'den bizim Başak ve Yasin de... ...katıldığı sunumlarını yaptı... ...bayağı yolsuz hocam... ...ben... Her gittiğim konuşmada e, ve yani röportajda bile şey söylüyorum şimdi neden korsan diyorlar nereden bu kültüre ya yani da bu fikre e, eriştiniz e, kaç yılıydı da hatırlamıyorum da ben ilk sizin Mitat Bereket hocamla yaptığınız belgeselden sonra e, o belgeselde o hikayesi 2009 pusula programında yayınlanmıştı evet. <gülüyor> internette biraz bulması zor oluyor ama <gülüyor> bulunuyor hala e, TRT'nin herhalde evet. sitesinde var. E, <gülüyor> Nasıldı hocam? Yani siz orada İsveç'te Korsan Parti'nin en yüksek, en coştuğu zamanlarda orada <gülüyor> bulundunuz. Hatta kurucusuyla röportaj yapmışsınız. Evet. Çok güzel bir belgeseldi. Aha. Hikayesinden ya, biraz. Şöyle oldu hikayesi. Ee, şimdi e, aslına bakarsanız 2009 yılında falan e, böyle e, hani özellikle geleneksel medyanın yeni medyaya çok fazla yer verdiği bir yıl değildi. Evet. ...sağolsun işte e, Mitat Bereket... E, ...hani uzun yıllardan beri... ...kendisiyle birlikte e, çalışıyoruz... ...hani ben biraz yeni medya tarafında... E, ...pusula... E, ...haber programının yer alıyorum... E, ...o da e, hani... E, ...hem geleneksel medya hem şey böyle... E, ...böyle bir entegre bir konsept... ...çıkartmaya çalışıyorduk... E, ...şimdi şey... E, ...2009 yılında özellikle 2007'nin itibaren... ...bu torrentle ilgili... E, ...hukuksal kaygılar çok artmaya başladı... Evet. E, ...işte hani... E, işte 2000'li yılların başında bu Napster'dan Napster, sonra... ...Evet, evet e, hani Torrent ortaya çıktı ve e, hani Torrent'le ilgi, ilgili bir türlü e, bu e, telif hakları kurumları e, sonuç kaydedemediler. Yetişemediler biraz da bu teknolojiye. Tabii tabii, yani. bu, bu hani disruption, yıkıcı yenilik deniyor bunlara. Hmm. Hani ya e, bu şeye uyuyacaksın e, ya da işte yok olacaksın, yok olacaksın. yani. Ha. E, dolayısıyla işte 21. yüzyılda hala... İşte 17. yüzyılın sanayi çağının ilk Victoria döneminden kalma işte telif haklarını uygulama çabaları bir yere kadar geldi ve 21. yüzyılda işte patladı ve The Pirate Bay'i bir yandan İsveç'te işte yasaları değiştirip mahkum etmeye çalışıyorlar Yani bir yandan da ona karşı e, tepkiler artıyor. Yani hı hı. şey tepkiler artıyor. Çünkü kamuoyunun özellikle genç kuşağın e, bu e, işte müzik e, film e, şeyin bunların hepsinin yüzyıllık kitap işte telifli olabilecek her şeyle ilgili Bunların bu kadar uzun süreli telif haklarına ciddi bir itiraz var. Özellikle işte e, bu İskandinav ülkeleri ve e, gelişmiş Batı toplumlarında bu itirazlar giderek yükselmeye evet. başladı. Çünkü a, yani artık her şeyin ışık hızıyla paylaşıldığı ve bir yayıldığı bir ortamda işte 70 yıl 90 şimdi 115'e şimdi 116, 2015'te evet. bu son barda bu tartışılacak biliyorsunuz. Evet. Yani 90'dan 115'e çıkartmaya çalışıyor Hollywood. E, biz de bunu e, özellikle işte tam mah vakkumiyet e, kararı e, civarında e, izleyelim dedik e, ve e, yani ben işte sağ olsun Mitata e, şeyi sunduğumda çok heyecanla karşıladı dedi ki mutlaka çekelim bunu hı hı. ve Haziran ayında işte The Pirate Bay davası yeni sona ermişti ve onun arkasından baya e, protestolar başlamıştı evet. İsveç'te ve protestoların şeyi de İsveç Korsan Partisiydi ve İsveç Korsan Partisi de e, işte şeye hazırlanıyordu. Bu, Avrupa Parlamentosu. Avrupa Parlamentosu evet. seçimlerinde işte şey elde etmişti. Başarılı. Fakat yerel, genel seçimlere hmm. hazırlanıyordu ve onunla ilgili bir hazırlık çalışması yapıyordu. Stokholm'in biraz ötesinde işte Gotland diye bir ada var. Ha, evet. O adada e, her yıl İsveç'teki siyasi partiler toplanıp oradaki işte İsveç'le ilgili ne yapacaklarını birbirleriyle e, şey yaparlar değişirler Çok yani güzel. fikir alışverişi yaparlar ki hani bizim Türkiye'ye yani biraz alakalı. uzak bir şey ortam. Büyükada'da falan dışı. <gülüyor> Aynen öyle. Şimdi biz orada tabii ana eksen olarak tabii Stockholm orada sadece bir sembol. Bu işin özellikle hem siyaseten hem böyle genç kuşağın taleplerine binaen oluşan bir orada şey var. Toplum çekirdeği var. Biz bu toplum çekirdeği üzerinden internet dünyasını anlatmaya çalıştık aslında ve biraz işte telif üzerinden de bu yeni dünyanın nasıl geliştiğini Anla, anma, anlamaya çalıştık. O bağlamda aslında bakarsanız e, şey yapacaktık. E, hani The Pirate Bey'in kurucularından bir tanesiyle konuşacaktık. Peter Sunde ile anlaşmıştık. Fakat daha sonra e, işte Peter Sunde İsveç'i terk etti. Evet. E, o yüzden e, ve ondan sonra da şeydi, röportajı yapamayacağım dedi. E, ama hani biz e, o ekipten e, işte e, bu ilk e, İsveç'teki korsan e, anti-piracy büro, evet, büro vardı. İşte hı hı. şey... E, Korsanlık karşıtı büro vardı. Onlar evet. işte telif haklarının yayılmasıyla ilgili çalışıyorlardı. Ee, ona karşı işte 2000'li yılların ortasında kurulan e, korsanlık bürosu vardı. Evet. O korsanlık bürosunu da e, işte e, kurucularından bir tanesi Rasmus Fleischer vardı. Evet. Onunla konuştuk ve o aslında çok daha iyi bir öykü oldu. Çünkü o e, sundelerden de önce ilk başta kendi yaptıkları hareketi ve The Pirate Bay'in nasıl dahil olduğunu... ...arkadan da e, işte buradan nasıl bir siyasi akıl evet. çıktığını anlattı. Evet. Artı orada sadece şey yapmadık biz aslında. Hani bu e, işte telif yıkılsın, şey yapılsın e, hikayelerini de almadık. E, The Pirate Bay davasında e, bu film ve müzik endüstrisinin... E, onu savunan İsveçli avukata gittik. Hmm. O avukatın evet. da görüşlerini aldık. E, dolayısıyla e, yani o da gayet iyi şeyler verdi. Yani kendi cephesinden çok iyi bir perspektif çizdi. Sonra da e, Stockholm'te bir üniversitede bu davanın bilirkişiliğini kişiliğini yapan bir e, şeyle konuştuk. E, bir akademisyenle hmm. konuştuk. Yani hani e, Mitat'ın programlarında genelde e, hani her tarafın sesine e, şey ver yer vermeye çalışır. E, hani bulabildiği ölçüde. Ve bunun üzerinden işte e, dünya nasıl değişecek? E, işte mesela İsveç'te bu ne tarz değişikliklere yol açtı? Onu şey yaptık. Hı hı. Sonra da Stockholm'de bunu çekimleri yaptıktan sonra Gotland'a Visby'ye gittik ve e, işte e, korsan partisinin o aralar çok popüler tabii evet. şey e, efsanevi kurucu lideri <gülüyor> Rick Folkving ile görüştük. Ve Rick Folkving yani orada e, yani işte internette e, internet korsanları pusula The Pirate Bay pusula diye ararlarsa bulurlar. Evet, bulurlar. E, ya orada da e, o kadar güzel bir perspektif çizdi ki ya o program şu an için izlendiğinde bile Kesinlikle. hala böyle çok e, böyle hani e, evergreen dedikleri zamana karşı direnen e, böyle bir yanı var o programın <gülüyor> ve hakikaten bizim de bu internet çevresinde e, acayip tanınmamıza yol açtı. <gülüyor> Ama yani ben hep anlattığımda pek de duyulmadığını ve ısrarla e, izlettirmeye çalıştığımı hatırlıyorum. Hani izleyin. Hatta Belki şu an dinliyordur. Anneme de izlettim. Yani bu konularda oldukça uzaktır ve çok güzel bir şekilde anladı ve şey dedi yani siz evet. Hani davanızı da haklıymışsınız dedi yani. Şöyle şimdi 2009 yılında tabii internet çevresi çok şeydi kısıtlıydı. Böyle hani FriendFeed diye bir yer vardı mesela. Evet, evet. İşte 9 Nisan'da işte geçtiğimiz hafta Yok. kapandı biliyorsunuz. Orada böyle internetin Türkiye'deki diyelim böyle ilk Hani o işi benimseyen bir öncü şey vardı. İnsanlar grubu vardı. Ben tabii sonradan dahil oldum aralarına. Orada çok güzel tartışmalar şeyler dönüyordu. Mesela oralardan çok güzel şeyler aldı. Geri bildirimler aldı. E, artı e, işte Twitter'da o zaman daha çok yeni evet. e, şey yapıyordu. Oralarda bile epey tartışıldı. Tabii o zaman Türkiye'de bu özellikle sosyal medya üzerinden giden e, bu yeni medya kitlesi hmm. e, çok şey bir e, ne derler. Sayıca böyle geniş bir popülasyon olmadığından o, o popülasyonun ama e, hemen hemen tamamına e, Hitabeti, şey yapabildik, tabi. E, ulaşabildik. Belki de o zamanlar yine bir YouTube sensürü vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. tabii, tabii. Ondan iki yıl sonra ya da bir buçuk yıl sonra da yürüyüş oldu. O popülasyon arttı hocam dediğiniz popülasyon. Yani Hatırlarsanız taksindeki tabii, tabii, yürüyüş tabii, tabii, falan tabii. müthiş de. Biz Biz evet. yani her e, sansür konusunda gözetime karşı bir yasa çıktığında falan hani hemen e, o aklımıza geliyor. O yürüyüş ve hani diyoruz ki neden olmasın tekrar. Çünkü hı hı hı. hakkı elde etmek biraz bu şekilde oluyor. Şimdi şöyle e, tabii... E... Şimdi mesela e, o yürüyüşler yapıldığında e, aslına bakarsanız e, dünyada e, işte yönetici e, şeylerde, erklerde pek böyle bir internete karşı bir şey yoktu. Ee, ne, ne derler? Yenetim. Hassasiyet hmm. böyle şey yoktu. Hani vardı da şöyle mesela işte daha çok BTK düzeyinde falan tartışılan hmm. bir şeydi bu. Ve hani internet e, konusu hep hassas bir konu olarak e, şey yapın Aman işte gençleri çok <gülüyor> e, şey yapmayalım, e, bu konuda üzmeyelim evet. e, tarzı bir yaklaşım vardı, bütün dünyada vardı. Fakat internet üzerinden insanların özellikle hani sadece genç kuşağın değil e bütün şeyin hani ülkelerin toplumlarının yavaş yavaş oraya doğru entegre olması işte oradan sadece bireysel ya da özel değil. Aynı zamanda işte ekonomik ticari Tabii. de kazançlar. Hatta onun ötesinde işte siyasi açıdan da orası bir iletişim ortamı Tabii. haline gelmeye başladığından itibaren işin rengi değişmeye başladı. Kesinlikle doğru. Ve doğru. O, o işte o zamanki o naiflik şey işte böyle işte... Tape, montaj şey şudur budur falan filan derken hani özellikle bu Wikileaks olayından da sonra e, giderek dünyada e, bayağı ciddi şey almaya başladı. İşte bunun Türkiye'deki epey bir işte muhalefetle iktidar arasında bir e, şey unsuru artık bir hani kavga ortamı ve bir kavga aracı e, şey. Bu yeni medyada sosyal medya ortamı. Fakat e, hani dünyada da e, şimdi şeyi görüyoruz. E, bu Snowden olayından sonra e, mesela artık Batı toplumu dediğimiz toplumlarda da e, böyle orada işte Amerika ve diğerleri e, olarak hani hmm. demokrasi e, motifini biraz daha fazla kullanıp da e, işte özellikle bu e, hani ya da demokrasi açık toplum e, konseptiyle beraber ilerleyen demokrasiler haricinde bir de işte... E, yani işte biraz daha Big Brother şeyi neydi? Big Brother toplumu evet. noktasında olan toplumlar işte süper güçler diyeyim. Uh -huh. Bunu işte Putin'i bir tarafta evet, görüyoruz. Evet. Obama'yı öbür oh. tarafta görüyoruz. E, hatta Çin. Çin evet. E, bütün bunlara baktığımız zaman da burada da değişik e, bir otorite modelleri geliştiriliyor. Ve bunların hepsi işte Türkiye'de de işte bazen işte e, hani ilk başta Amerika gibi başladı. Sonra işte şey e oldu. E, hani bir, bir sabah ben öyle bir tweet attım. E, sabah dedim git, şey yaptım da kalktığımda Rusya idi. <gülüyor> Sonradan işte her şey kapatıldı. Bir anda Çin'e döndü. Tabii. Hani hatırlıyorsun geçen haftalar tabii işte tabii. Facebook, Twitter şey. Ya. Anda. YouTube aynı anda kapatıldı. Ee, şey WordPress yine ondan i̇şte, önce. Tabi bir tabi yani önce. şey mesela dün şey 2-3 gün önce tamam bit.ly Bit. Bit. evet. kısaltma evet, evet. sitesini kapattılar ya. Kısaltma Çok sitesi. Evet Evet yani bu şey demek aslında yani bu işi her kim yaptıysa. ...muhtemelen bir mahkeme kararı üzerine yaptı. Hakim de baktı bit.ly'ye de zaten ne anlasın. Aynen Baktı, e, Şey dedi e, orada. E, tamam yani hakimin şeyine göre şu. Bir tane site ismi geliyor. <gülüyor> o site ismi bit.ly'ye. Onun için fark etmez. Ama ama ha. bu kanunu savunurken ha. hocam öyle dememişlerdi hatırlarsanız. URL'yi engelleyeceğiz dediler. İşte hayır şöyle URL'yi hala engellenebilir de... ...şimdi bu kanunun uygulayıcısı olarak giden yer... ...buna itiraz etmek zorunda. BTK. Demesi lazım ki bak kardeşim bu aslında senin kapattığın yer değil. Evet. Senin kapattığın, kapatman gereken yerin asıl orijini şurası olmalı. Hı hı. Bunun gittiği Demesi yer lazım. bu Onu da savunmuyoruz değil. da. Tabii şimdi canım. onun anlamı başka bir şey. Hani o, o anlamı da herkes biliyor. Yani şu anda bizi dinleyen insanların tabii. çoğu biliyor onu. Tabii, tabii. Genç kuşak biliyor Bit. ne anlama geldiğini. Çok o da ama kullanılan. kesin. yani şöyle söyleyeyim. Mesela benim araştırma raporlarım... ...derste ilgili hani kamuoyuyla paylaşacağım evet, evet. içerikler bilmemler... ...onların hepsi o şekilde kodlanıp... ...özellikle sosyal medyada, Twitter'da hı hı. şey kısa olduğu için... Evet, ...hani için. yer alanı 140 kırk karakterli sınır olduğu için... ...herkesin kullandığı şeyler bunlar. Fakat yani Çok <gülüyor> hani acayip, gelen hikayeler yani. acayip. O yüzden de hani o, o program hala bizim geçerli. o program... ...hala her satırıyla geçerli. Evet. O zaman hocam siz bir şarkı <gülüyor> arası verelim. Sizden dinleyelim yani. Siz söyleyin demeyeceğim de sizin istediğiniz bir şarkıyı çalalım. Şimdi şöyle onu da hemen çok kısa şey yapayım. Yani biz aslında hep böyle 21. yüzyılın değerlerini, şeylerini konuşuyoruz. Dünyanın nasıl değiştiğini <gülüyor> konuşuyoruz. Ama ben sonuçta 50 yaşında birisiyim. Ve <gülüyor> e, hakikaten şey böyle zamana karşı direnen eserler çok hoşuma gidiyor. O yüzden de izleyiciler için böyle Açık Radyo'nun o hani eskiyle yeni iyi kombine eden Kesinlikle. bir de klasik müzik parçasını hediye edelim onlara. Tamamdır o zaman. Dinliyoruz. Hocam teşekkürler bu şarkı için. E, İsme Handel'in Minuetsi e, İdilbirleşiyor mu? Sabah sabah da iyi gitti yani. Ben <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz hocam. E, bu bahsettiğiniz e, The Pirate Bay davasını anlatan The Pirate Bay Away From Keyboard Hı -hı. filmini e, bizim siteye koymuştuk yazısını da çevirmiştik e, Türkçeye kazandırmıştık böyle sekiz kişi falan girişmiştik o şey Oradan izleyebilirler ki sizin gittiğiniz zamandan daha da dava çok enteresan yerlere gitti. Onu Tabii. da bir sürpriz olarak söyleyelim. Onu da izlesinler. Çok Kesinlikle. acayip bir dava. Çok şey üretiyor. Biz onu üniversitelerde gösterdik hocam. Belki 7 belki 8 kere izlemiş bulundum. Hani her izlediğimde farklı bir şeyler buldum dava ile ilgili Tabii. ve hani bu tartışmaların güncelliği de hem sizin belgesel çektiğiniz belgeseller hem bu filmde hala dediğiniz gibi devam eden şeyler, tartışılması gereken şeyler. Eee İsmail Hakkı Polat ne yapıyor diye sormuştuk başta. İkinci olarak da yeni medya konferansları sizin. Kaç yıldır yapıyorsunuz hocam? <gülüyor> e bu sene dördüncüsünü yapacağız. 4 yıldan oldu, beri evet. yapıyoruz. İlkine evet. ben katılmıştım. Çok Hı -hı. güzeldi yani. O belki de bizim de tanışmamız ve evet. arkadaşlığımızı ilerletmemiz o o, o zaman <gülüyor> Metat Hoca'yla tanıştık. tat Bereketle. Doğru. Bu sene hocam herhalde 28, 29 mu? 28 Nisan'da evet, evet. E, şimdi şöyle yeni medya konferanslarını şu amaçla yapıyoruz hani kamuoyunda yeni medyanın dönüştürücü etkilerini tartışmak e, amacıyla yapıyoruz zaten bu bağlamda ilk yaptığımız dört sene önce yaptığımız ilk konferansta yeni medya nedir diye başladık <gülüyor> e, olaya işte artık kamuoyunda yavaş yavaş bir yeni medya bilinci oluşmaya başladı. İşte internet, mobil ağların bireysel, toplumsal, işte ekonomik, kültürel, siyasi, hukuksal bütün normatif bütün etkilerini aşağı yukarı hani herkes az ya da çok hissetmeye başladı. O yüzden de hani e, ...giderek e, biz de e, çeşitli temalara değinme imkanı buluyoruz. İşte ikinci konferansımız yeni medya ve eğitim ilişkisi üzerineydi. Evet. Geçen yıl e, girişimcilik yeni medya ve girişimcilik e, şey temalı bir şey yaptık. Bu senede e, özellikle yeni medya bağlamında giderek daha önem kazanan içerik, içerik e, hı hı. konusunun işte üretimi, yayıncılığı... Yönetimi ve pazarlaması üzerine işte bu dört boyutunu inceleyen bir konferans yapıyoruz. 28 Nisan'da saat 12 ile 18.30 arasında... Kadir Üniversitesi'nin Cibali Kampüsünün büyük salonunda olacak. Yine aynı salon. Evet, aynı zaman. formatta. Yani burada tabii biraz da yeni medyanın dinamiklerine çok dikkat ederek yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Hani böyle organizasyonel güç olarak hani çok böyle şey değiliz, <gülüyor> neder arşa alada değiliz ama hani kendi kısıtlı organizasyonel gücümüzden yeni medya olabildiğince iyi kullanmaya ve tanımlamaya dikkat ediyoruz. Burada ne yapıyoruz? Mesela Konferansı yarım güne sıkıştırdık. Onun da nedeni şu. İnsanlara hani geliş gidiş ve dönüş için oldukça böyle sıkıştırılmış bir çabuk bir program sunuyoruz. Tam yeni medya şeyi gibi. Yani insanlar işte ne istiyorlar? Böyle iki saat, üç saatlik YouTube videosu seyredemiyor insanlar. Dolayısıyla orada hani olayı... Özüyle verelim ve ondan sonra da işte bunu yani işte gelemeyenler için şu anda şey yapıyoruz muhtemelen olacak ha yani bir canlı yayın şeyimiz olacak ne derler internet üzerinden hizmetimiz. canlı yayın hizmetimiz olacak yani muhtemelen bizim yani hem Twitter hesabımızda hem şeyde anons edilecek bu. E, bu arada konferans hashtagimiz e, şey etiketimiz e, yeni medya 15 yeni medya 15, e, yeni medya 15 etiketi altından e, şeyler e, gelmek isteyenler ya da gelemeyenler evet. takip edebilirler. Çok iyi oluyor Canlı Yeni Hocam ben yani yurt dışında da çok fazla konferans artık hı -hı. böyle yurt dışında, e, izleyebiliyorsunuz hı -hı, hatta hı. E, katılabiliyorsunuz yani katılma Aynen. olayı yorum yapıyorsunuz soru sorabiliyorsunuz. Aynen bir de e, buradaki en önemli şeylerden bir tanesi diyelim orada da e, izleme olanı bulamadınız hemen arkadan youtube'e koyuyoruz zaten biz evet. yani işte ya da işte kendi de bizim üniversitenin şeyine ha, web sitesine, sitesine koyuyoruz. Dolayısıyla, Siz zaten kendi de büyük ihtimal koyarsınız. Blogunuza. Tabii tabii. Yani, yani oradan size... şey veriyoruz. Link veriyoruz. Dolayısıyla artık hani böyle karşılıklı paslaşarak şeylerle her medyayla, <gülüyor> her platformla bunu yapıyoruz. Ama burada bence iki tane önemli şey var konferans bağlamında. Bir tanesi <gülüyor> Hani kimler katılmalı diye şey yaptığımızda yeni medya ile ilgili içerik üretmeye çalışan ya da işte içeriği yaygınlaştırmak orada nelere dikkat ediliyor bütün bunları anlamak için önemli bir konferans yani içerik üreterek kendinize nasıl fırsat yaratabilirsiniz bu birey olarak da olur. Hı -hı ticari kurumların mesela web sitesi editörleri var, e, sosyal medya hesaplarını yönetenler var. Yani 100'lük karakteri bile bir içerik olduğunu Tabii unutmayın. Ki. Yani orada günaydın diyorsan sabahleyin o da bir içerik. Dolayısıyla ama boş bir içerik Yani, e, yani ama yani kategorik <gülüyor> olarak içerik. Şimdi o zaman yani şunu şey yapmak lazım. Bu içerik nasıl üretiliyor? Nasıl geliştiriliyor? Nasıl yaygınlaştırılıyor? Nasıl etkileşimli yapılıyor? kolektif olarak nasıl yapılıyor? Ya da özgün hale işte çok önemli. Aynen şey. ve de nasıl yönetiliyor sonra? O içerik çünkü sadece siz onu üretmiyorsunuz. Başkaları da geliyor sizin üretiminizde tabii katkıda tabii, tabii, bulunuyor. Tabii. Dolayısıyla onu modere etmeniz lazım bir şekilde. Ve ondan sonra da yaygınlaştırmanız lazım. İşte bütün bunları şey yapacaksınız. Ve işin sonunda da çok güzel bir panelimiz var. E, orada yepyeni formatlar yaratanlar işte bizim hmm. Zaytung, Bobiler hmm, onlar e, gibi e, şeyler mesela spoiler haber diye bir şey, şey var. Biliyorum. Çok güzel evet, yani evet. <gülüyor> hani bütün bunlarla bu yeni formatlar nasıl yaratıldı ve oradaki hani içerik üretimi nasıl paylaşması nasıl onları konuşacağız. Harika ben e, herkese o zaman söyleyelim tekrar 28 Nisan'da e, Kadir As Üniversitesi Cibari Kampüsü'nde. Evet, 12 medya ile kampüsü. 18.30 arasında. 12 zaman gidebilirsiniz. Programda hocam böyle işte geçiyor zaman sonuna geldik. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Ya Yani ee, şey e, hani e, yeni medya dediğimiz olgu artık hani her zaman her yerden e, iletişime müsait olduğu için e, hani mesela beni nasıl bulacaklarını sorduğumuz zaman Google'a İsmail Hakkı yazılıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o kadar basit yani, olay. Herhalde ilk kendi blogunuz çıkıyor siteniz. Evet. bu da biraz ara verdiniz ama bekliyoruz yani. Yani koyacak vakit bulamıyorum. Yoksa Doğrudur. yazıyorum, ha, e, yazın, üretiyorum da işte Güzel. onu özenle kesip biçmeye çalıştığım <gülüyor> için vakit alıyor. Ben de o zaman aynı şeyi söyleyeyim. Bizi de yazınca çıkıyoruz. Her yeri herhangi bir arama motoruna yazınca <gülüyor> çıkıyoruz. Korsan yayın <gülüyor> hashtag'i ve podcast'lerimiz yine e, devam edecek. Bu bizim son programımızdı bu dönem. E, ara veriyoruz. Belki hocam bir dahaki dönem olursa daha fazla sohbet yaparız. Daha farklı şeylerle konuşuruz. Çok teşekkür ederim hocam Peki, geldiğiniz için. Peki korsan yayına ve korsanlara da bol şans diliyoruz. Hocam. Açık Radyo'ya da teşekkür ediyoruz. Aynen. Açık Radyo teşekkürler. Volkan'a da çok teşekkürler masada. Hoşçakalın.